Enlem ve boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgel enlem ve boylamda 5. enlem ve boylamda envai çeşit müzik ve içerikle şubat 2008 itibariyle huzurlarınızdayız programımıza hepiniz hoş geldiniz. Efendim bugünkü annem ve boylamda neler var neler, neler yok ki, hayatın sırrı nedir, memleket nasıl kurtarılır, din ve cinlerin top oynadığı karşılaşmanın sonucu ne olmuştur, modüler aritmetik için önemlidir, kiracı kira ödemezse ona kiracı denilebilir mi, ev sahibi evli olmak zorunda mıdır, güzel mantı yapmanın püf noktaları nelerdir, kitap kurduğu okumayı bilir mi, bir avuca kaç tane patlamış mı sırslar ve daha sayamadığımız pek çok şey. Evet bunların hiçbiri bugünkü Annem ve Boylan'da yok. Ve bir müzik eseri dinliyoruz. Sanatçı: Mehdi Albüm: Habibi Ante ve şarkı: Mami Mafik la mafik terteh la mafik Men nas gaderu fik w rahou men snin snin içeri www.mbirgin.com Bir Konu Bir Konuk Badali dinleyenler yine yeniden bir konu bir konu köşemizden sevgiler saygılar ve bugün stüdyomuzda sayın e, doktor Bahattin İrter beyefendi kendisi düzce il sağlık müdürü oluyor aynı zamanda kendisiyle anılarından oluşan bir bölüm almak niyetindeyiz ilk etapta aklımda bir şey yok dediyse de biraz ısrar edince hatırladı sağ olsun şimdi Bayettin Bey bütün doktorlar genelde mizah unsuru olarak kullanılmakta bu neden önce bu konudaki fikrinizi almak istiyoruz? Bizde konu çok. konu çok, kodu çok ondan, mizah da çok doğal <gülüyor> olarak, orantılı olarak o, rahat rahat kullanabiliyoruz. Bazı tipler alıngan olur, bazıları değil. Doktorlar herhalde o anlamda müsamahakar değil mi? Yani çünkü o kadar üzerlerine espri yapılıyor, buna rağmen gıkları çıkmıyor. <gülüyor> Onların hepsi başkasına yurdukları için, kendilerini sayıdıkları <gülüyor> Güzel, güzel. Kendilerini yani. söylemedik belki. Herkes bir başkasına söylendi zannediyor diyorsunuz, güzel. Şimdi Bayettin Bey, sizin de vardır mutlaka anılarınız. Bu anlamda aklınıza gelen bir anınızı almak istiyoruz. Şimdi Düzce'ye ilk gittiğimizde zaman zaman 112 istasyonlarından bir tane alkollü şahsın işte hastaneye götürmesi için talep geldiğini öğrendik. Sürekli talep geliyormuş. Ee, i̇şte adam gidiyor alkol alıyor tarlalarda geziyor düşüyor kayboluyor. Polis de buluyor. Burada ölü birisi var diye evet. 112 çağırıyormış. <gülüyor> Bakıyoruz ki al, e, alkollü vatandaş sarhoş. En son e, düşündük düşündük alkol metreli GPS cihazı ta takalım dedik arkadaşlar. Alkol metresi e, alkolün yüksek olduğunu gösterince GPS'ten biz alarm verip alarma ulaşıp hemen yerini tespit edebiliriz tabii, diye. Düşündük tasarı e, proje aşamasında şu an. <gülüyor> <gülüyor> ha, ben de var öyle bir şey. Allah Allah duymadım. E, haberim yok filan diyordum. Enteresan hakikaten o anlamda mucitsiniz bir anlamda galiba. E, tabii bizde e, 112 ambulanslarımız mesela dünyanın neresinde olursa olsun internet şey uydu üzerinden izlenebiliyor ve şu an e, hızına <gülüyor> ve aracın <gülüyor> ısısına kadar takip edebiliyoruz. Evet. Telsizce konuşmalarını dahi kayıtlı dinleyebiliyoruz. <gülüyor> Şimdi hocam ben geçen gün bir haber duydum bir yerlerde. Sivri tiplerin yaptığı bir şey. Ambulans kılığında minibüs yapmışlar. Böylelikle trafik polisleri onlara yol açıyor. Herkes onlara bilmeye çalışıyor. <gülüyor> Bazen polisler öyle zannetip bizim ambulansları da durduruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten olmuş bir olay yani. <gülüyor> Gerçekten yaşanmış bir olay. de nereye gidiyorsunuz diye ee, emniyette biraz şey yapmıştık, bu konuda biraz sıkıntı yaşamıştık, olabiliyor. Yani demek ki epey bir almış başını gidiyor o minibüsten. Yok, bahsedildiği kadar fazla değil de birkaç tane olunca tabii tüm Türkiye'de var zannediliyor. Aslında çoğu İstanbul merkezli. Çok güzel ya. Evet. Bayettin Bey normalde çok daha keyifli bir muhabbet yapıyorsunuz biliyoruz. Gerçi yine keyifli ama sesiniz kısık çıkıyor. Ona ben e, sebebini sormak istiyorum. Hennet memuruyuz. Anca bu kadar yani. <gülüyor> <Şimdi> bu kadar. <gülüyor> Şimdi değil mi? Yani Bir anınız daha varsa aklınızda. Çünkü öbürü tasarıydı. Yani plandı. Böyle belki de bir projenizdi ama şimdi anınız. Yani belki de bir hastayla olan diyalogunuz olabilir. Varsa aklınıza gelen programımızı renklendirin isteriz. Yine ben 112 istasyondan bahsedeyim. <gülüyor> Bizde bir tane rahatsız vatandaşımız var. Sürekli bunu ihbar ediyorlar. Etrafı rahatsız ediyor diye. Arkadaşlarımız en son mahkemeye vermişler. Mahkemeye biz normalde böyle şüpheli vatandaşlar olunca Sokuk Hukuk Mahkemesi'nde bildiriyoruz. Onlar da karar alıyorlar. Ambulansla da psikiyatri bölümüne götürüp yatırın. Diğer polis eşliğinde götürün diye karar veriyorlar. Onun üzerine tutuklayıp karga turunba götürülüyor. Vatandaş artık bizimkileri bıktırmış tabii. Götürmüşler. İstanbul'da Bakırköy'e bırakmışlar. Akçakoca'ya dönmüşler. Bakmışlar ki vatandaş onlardan önce gelmiş. <gülüyor> yani adam kaçmış gelmiş tekrardan. Yani o kadar problemli vatandaşlarımız da var. Güzel. güzel. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> ha, güzel. Bayettin Bey e, yani siz bir şey daha. Buy. <gülüyor> Açıldık ya yavaş yavaş. Düzce'de bildiğiniz gibi aile hekim uygulaması başladı Düzce'de. E, şimdi uygulamanın esasında bütün doktorlar, vatandaşları 6 ay içerisinde evlerini ziyaret edip oradaki hastaları vesaireleri tespit etmeleri gerekiyor. Düzce'de hiç doktorun ulaşmadığı köyler devammış varmış. İlk başladığı zamanlar doktorlar dolaşmaya başlamışlar. Muhtarlar valiye şikayete gelmişler. Sayın Valim, bizim köyde salgın mı hastalık mı var? Doktorlar ev ev dolaşıp bir şeyler soruyorlardı. <gülüyor> Tabii e, komik ama güzel bir tespitti. Yine bu kadar? Bu kadar. <gülüyor> Evet. Şimdi siz ben Bahitdin Bey diyorum ama Bahattin, Bahattin Bey olacak değil mi? Bahitdin Çerkezcesi. Bahitdin. Kimlikte nasıl geçtin? Bahattin. Bahattin. Bahattin. Tamam. Pardon. Bahattin Bey. El. Evet. var mı? Araplık var bende. Arapçada da böyle diyorlarmış. Tamam o zaman. <gülüyor> Güzel. Şimdi Bahitdin Bey genelde böyle çocuklar doktor olmayı hayal eder küçükken siz doktor olmayı hayal edenlerden miydiniz yoksa sonradan olanlardan mısınız küçükken çamurlu yollarda yürüdüğüm zaman çamur sırtıma gelirdi <gülüyor> <gülüyor> o, beri, o zamanlardan beri ben doktor olmayı hayal ediyordum tabi <gülüyor> doktorluğun böyle olduğunu bilmiyorduk o zaman masum masum hayal ediyorduk <gülüyor> neticede doktor olduk elhamdülillah güzel. Şimdi hocam ben şey takıldım, yürürken sırtıma çamur gelirdi. <gülüyor> Neden? papuçlarınızın bir özelliği mi yoksa siz mi acayip Yok. koşardınız? Tabii yürürken yani, biz koşarak gidiyormuşuz okula. Evet. Demek ki e, koşarak giderken de topuk biraz fazla yukarı kalkıyormuş <gülüyor> arkada. <gülüyor> Abimle aynı yolu yürürdük. Onda hiç çamur olmazdı. Annem bana kızardı sürekli. Ya haklı olarak tabii değil mi? Tabii ki haklı. Tabii. Siz nasıl açıklardınız? Hiç haberim yok derdiniz. <gülüyor> sabah sabah sizi atma yöntemlerinizden birisi ve Efendim yapıyor musunuz siz bunu? Yok hocam size özel. Aylardır ben düşünüyorum Bahitt Bahattin Bey'le bir kayıt yapalım, kalıcılaştıralım dedik Başka bir hatıramız ya. olsun diye. Neyse bir fıkrayla bitireyim o zaman. Aa çok güzel. Sizin ne, sizin kendi yaşadığınız bir şey mi? <gülüyor> fıkra diyoruz diyorsam geçen şeyler fıkra olur mu? <gülüyor> Ama ya Karadenizlerin öyle durumları varmış ki. Ben Karadenizli değilim. Neresiniz var? Ben Sivaslıyım. Yine Karadenizden fukra. Temel'in eşi bir gün vefat etmiş. Şey. Eşi genç yaşta. Temel de genç tabi. Kahvede bunda dağı geçiyorlarmış. şey. ne olacak şimdi diye. Temel inat etmiş demiş. Sarışın çok güzel bir bayanla 20 yaşlarında bir bayanla evleneceğim demiş. Yıllar geçmiş 40-50 yaşlarında gelmiş Temel. Bu hala böyle diyormuş. 20 yaşında bir bayanla evleneceğim diyormuş. Ya Temel demişler. Hani ne oldu 20 senedir bunu söylüyorsun demişler. Temel de demiş. Ya buldum da kocasının vefat etmesini bekliyorum. <gülüyor> Vay <gülüyor> canım, var ya, ee, yani güzel. Bir şey demiyorum da, herhalde bunun daha böyle ucu kötüye çıkıyordu da siz yumuşattınız Hı, öyle mi? Aslında bu kadar ya. Bu kadar mı güzel? Allah'tan <gülüyor> önceden çok daha kötü şeyler anlatırınız, ben korkardım. Yani sizin anlatamazsınız. Yalan, yalan, yalan Bugün, <gülüyor> bugün güzel. Ee, çok iyi. Et evet, kıymetli dinleyenler, programa renk renk bir renk attı Bahattin Bey. Kendisine teşekkür ediyoruz. Varsa son sözlerini almak istiyoruz. <gülüyor> ne zaman bitecek? Hadi son sözleri. Çok teşekkür ediyoruz Bayettin Bey. Yani... Rica ederim, siz de tebrik ederim. Bu öyle bir çalışmanızdan dolayı dünya çapında ünlü DJ'lerden... <gülüyor> Mustafa'ya bilgin olarak Mustafa Bey'le e, röportaj yapmaktan çok memnun oldum. Güzel. Büyük bir anı benim için. E, dünyanın öbür ucunda bu röportajın <gülüyor> dinleniyor olması beni mahvedecek. Yani e, çok acayip oldu. Teşekkür ediyorum. Çok açıldı, şart. açıldı Bayettin Bey. Aa, ne diyeceğim? Şimdi Bayettin abi e, son kısmı biraz daha böyle hani gülmeden söyleseydiniz. Biraz daha öveyim mi? <gülüyor> biraz daha öveyim tabii yani tabii. şöyle. Tabi tabii diyor <gülüyor> <bir> arkadaşa <gülüyor> bak ya. Nasılsa kırpılacak buralar. Çünkü Bayettin e, çok ciddi söylemiyor ya o yüzden. Yani. Sen ciddi olanları mı yayınlayacaksın, matrak olanları mı yayınlayacaksın? Yani e, matrakları da cidden yaptığımız zaman o kısımları yayınlayın. <gülüyor> <gülüyor> ne desek boş. <gülüyor> <gülüyor> <Kayda gitti hepsini. gülüyor> ve anne ve boyan bir müzik eseriyle devam ediyor. Kazakistan'a uzanıyoruz. Draf Central Jazz albümünden National Ensemble of the Presidential Orchestra ve Zeus Kick. Enlem ve boylam. Enlem ve boylam. Vay çeşit müzik ve içerik. www.mbirgin.com Amerika'dan izlenimler. Mehmet Çoğal. Bu programımızda Amerika'da eğitimini sürdürmekte olan, aynı zamanda 3'ten fazla yabancı dil bilen ve daha önceleri Rusya, Kazakistan gibi ülkelerde de eğitim almış bir arkadaşımızla söyleşi yapma düşüncemiz var. Kendisinden Amerika'ya dair izlenimlerini ve yapmakta olduğu, sürdürmekte olduğu eğitimi hakkında bilgiler almak istiyoruz. Aynı zamanda gelecek hedeflerini, planlarını da konuşacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, merhabalar herkese. Ee, i̇smim Batuhan. Batuhan Bey, kaç sene oldu Amerika'ya gelin? Ee, yaklaşık ikinci yılımı doldurmak üzereyim Amerika'ya geleli. Hangi niyette gelmiştin? Amerika'ya geliş sebebim akademik olarak biraz daha bir şeyler yapmak ve kendimi alanında geliştirmek için gelmiştim. Ee, akademik background'ınız nedir? Daha önceki eğitiminiz neydi? Ee, i̇lk olarak Türkiye'de Türkçe öğretmenliğiyle başladım Gazi'de. Daha sonrasında yurt dışına e, Kazakistan'a gitmiştim. Ve orada İngilizce okumaya karar verdim. İşte İngilizceyi okuduk. Sonrasında orada İngilizceye çok önem vermeyip daha ziyade diğer Kazakça, Rusça vesaire oradaki dilleri öğrendim. Sonrasında da dil öğretim metotları üzerine çalışmak için, akademik araştırma yapmak için Amerika'ya geldim. Çok güzel. Peki bu süreç zarfında özellikle ben tecrübelerinizi genç arkadaşlarımızla paylaşmanızı istiyorum ki onlar da kariyer hedeflerini çizerken sizden ilham alsınlar. Yabancı dil öğrenmek biliyorsunuz ülkemizde. Yo <gülüyor> <gülüyor> fıstık gibi Ne gülüyor, Ne gülüyorsun? <gülüyor> Atuhan Bey'e özellikle dil öğrenimi konusunda bazı sorular yöneltmek istiyorum ki çünkü Türkiye'de biliyorsunuz İngilizce öğrenmek oldukça büyük bir sıkıntı haline aldı. Pek çok insan yabancı dil öğrenebilmek için yurt dışına çıkmanın gerekli olduğunu, bazıları ise buna gerek olmadığını iddia ediyorlar. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yabancı dil öğrenme adına yola çıkan, sıfır bilgiyle özellikle yola çıkan bir genç sizce neler yapmalı? Ne gibi adımlar izlemeli? Öncelikle dil öğrenmek tabii ki de Zor bir şey, kolay değil ve hele hele belli bir yaş sınırını açmış arkadaşlarımız için zor olabiliyor. Fakat her şeyden önemlisi bu basit bir ifade belki herkesin kullandığı inanmıştık meselesi. Ama gerçekten de böyle inanmış olmak lazım. Ee, ben şu anda ortalama olarak 7 tane dil bilmekteyim ve bunları da tamamen dili önce sevmeye bağlıyorum. Bir insan sevdiği zaman onu öğrenebiliyor, onu kendisi hissedebiliyor. Bilhassa İngilizceyi öğrenmek daha kolay Diğer dillere bakıldığında. Bunun için arkadaşlar öncelikle kendilerini acaba gerçekten dili nerede nasıl öğrenecekler onu iyi bir seçmeliler. Benim tavsiyem öncelikle arkadaşlarımız az da olsa bir altyapıyı Türkiye'den edinmeleri lazım. Bunun altında çünkü maddi ve diğer sebepler var. Türkiye'de bu imkanlar biraz daha ucuz. Hele hele dili biraz Türkiye'de gramatikal olarak daha iyi biliyorlarsa Amerika'ya gelip burada geliştirmek ve kendilerini Akademik kariyerlerinde alacakları imtihan skorlarında daha yükseklere ulaştırmak için büyük imkan sunacaktır. Peki şunu mu söylüyorsunuz? Yani Amerika'ya sıfır İngilizce ile gelmeyin. Mutlaka bir altyapı oluşturun. Daha sonra burada İngiliz, İngilizcenizi çok kısa zaman içerisinde ilerletebilirsiniz. Ayrıca akademik e, araştırmalara veya eğitime, kariyere devam edebilirsiniz diyorsunuz. Evet kesinlikle katılıyorum ben de o düşüncenize. Demek Peki istedim. her dil aynı şekilde mi öğreniyor Aynı zorlukta mı öğreniyor Mesela siz Rusça biliyorsunuz, Kazakça biliyorsunuz. Bu dilleri öğrenirken ne gibi zorluklar yaşadınız? İngilizce ile kıyaslarsanız, örneğin İngilizceyi günlük hayatta mı daha hızlı öğreniyorsunuz? Yoksa gramer olarak veya farklı teknikler uygulayarak mı öğrenilmiyor? Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki, diğer dilleri biz sadece günlük hayatta kullanarak öğrendik. Ve daha yatkınlar gramer yapısı olarak. Ben kendim aynı zaman dil bilimi üzerine biraz çalıştığım için şunu söyleyebilirim ki, Doğu dil grupları... Vesaire dil grupları biliyorsunuz farklı zaten arasında. İngilizce'de şu var ama pratiği çok farklı, yazılışı çok farklı, okunuşu çok farklı. Bunun için İngilizce tamamen okul, ev ve hayat üçgeni arasında gidip gelmesi gereken bir dil. Ve bizim hayatımızın her an, her zaman yanında olabilecek bir dil. konuyu biraz da yabancı ülke deneyimine getirmek istiyorum. Özellikle yabancı bir ülkeye çıkmanın insana ne gibi avantajlar getirdiği, özellikle de üniversite eğitimini bitirmek üzere arkadaşlarımıza yabancı ülke tecrübelerini yaşamaları adına ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Tabii ki yabancı ülkede yaşamak veya yabancı ülkede hele hele üniversite okumak, o ülkenin bir anda kültürünü öğrenmek demek, dilini öğrenmek demek. O ülkeyi kendi içimizde hissetmek demek bir noktada. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bir insan okumak için yurt dışına ilk çıktığında havaalanından geçip diğer ülkenin sınırlarına girdiği anda diğer Türkiye'de üniversite okuyan arkadaşlarından bir iki gömlek farklı olabiliyorlar. Çünkü dünyaya bakışları daha farklı oluyor. Olayları daha farklı yorumlayabiliyorlar. Hele hele siz Amerika'daysanız dünyanın belirli bir ekonomisini, gücünü elinde bulunduran bir ülkedeyseniz bu sizin için büyük bir avantaj. Tabii zorlukları yok değil, var. Fakat bunlar atlatılabiliyor. İnsan önce dili öğrenme çabasında, hayatı öğrenme çabasında ama bunlar üniversiteniz bittikten sonra hayat size yeni ve çok güzel imkanlar sunabiliyor. Peki yurt dışının e, mutlaka insana olumlu getirileri var. Ancak biliyorsunuz her ülkenin de farklı standartları var. Örneğin Amerika'ya geldiğinizde diğer ülkeleri göz önünde bulundurursanız ne gibi zorluklarla karşılaştınız ve bu zorlukları hangi zaman zarfında yendiniz? Bu zorluklara karşı nasıl bir direnç geliştirdiniz kendi işinizde? Tabii Amerika'nın en büyük zorluklarından bir tanesi belki Türkiye'de belli bir eğitim, almış Üniversiteyi bitirmiş arkadaştan yaşayabileceği en büyük zorluk şudur ki... ...tam üniversiteniz bitmiş, hayata atılacaksınız. Aileniz veya da çevrenizdeki insanlar sizden bir şey bekliyor. Tekrardan okumak istiyorsunuz. Ve bu da Amerika için belli bir para gerektiriyor. Belli bir imkanlarınızı zorlama gerektiriyor belki de. Bu noktadan zorluk olabilir. Fakat yılmamak lazım. Çünkü Amerika'ya gelindiği zaman... Üniversitelerde son derece fazla financial aid'ler var, maddi yardımlar, evet, krediler, var. Evet, krediler var, bunlar var. Bunlardan yararlanabilirsiniz ama sadece Amerika'da hayat bir de şöyle yani bu imkanlar elbette bulunuyor. Yeter ki insan okumak istesin, yeter ki akademik olarak bir şeyleri yapmaya kafasına koysun. Peki Amerika'nın günlük hayatta insana sunduğu imkanlar da var. Bu imkanlara sahip olabilmek için ben kendi tecrübelerimden bildiğim için belli bir zaman gerektiğini söyleyebilirim. Örneğin bir 5-6 sene bu güçlüklere göz gerdiğiniz takdirde Amerikanın nimetlerinden istifade etmeye başlıyorsunuz. Örneğin ilk geldiğiniz zamanlarda bir arabanız yok. Araba almanız gerekiyor. E, bunun için tabii çalışmanız lazım. Öğrenciyken çalışmanız mümkün olmayabiliyor. Önce bir eğitim Master eğitimi ya da lisans eğitimi aldıktan sonra burada çalışma izniyle sahipliyorsunuz. Ardından çalışmaya başlıyorsunuz. Ardından kredi istiyonunuzu düzeltmeye başlıyorsunuz. Böyle böyle devam eden bir süreç. Yani bu süreçte e, pes edenler, bırakıp gitmeyi düşünenler, vazgeçenler olabilir. Sizin bu düşüncede olan insanlara tavsiyeniz ne olabilir? Öncelikle bu düşüncede olan insanlara ben şunu tavsiye edebilirim. İnsan hedeflerini ilk geldiği günden beri hedefine ulaşmak için yol almalı. Eğer şunu hiçbir zaman için unutmamalı. Amerika'da her şey demek değildir hayatta. Sadece Amerika'da bir eğitim almak, Amerika'da bir akademik kariyer yapmak o insanı mutlu edecek. O insanı gerçek istediği hedefe ulaştıracak manasında da değil tabii ki. Bu Amerika'ya geldikten sonra da değerlerimizden, hedeflerimizden taviz vermemeliyiz. Hedefimizi güçlü tutup o noktada ilerlememiz en önemli faktör olacaktır bizim başarımız açısından. Fakat şu çok önemli. Böyle zorluk yaşayan arkadaşlar oluyor işte tam masterına başlamış bitmesine 2-3 dönem kalmış fakat maddi sorunlar veya üniversitedeki sorunlarından dolayı bırakıp Türkiye'ye dönenler oluyor masterını siliyor her şey bitiyor böyle yaşayan arkadaşlar da şunu gördüm en önemli nokta bu tecrübeleri yaşamış arkadaşlardan bilgi almak onlara konu, bu konularda danışmak olduğunu zannediyorum fakat şu da çok önemli değil yani. Sadece Amerika'da master yapabilmek ya da akademik kariyer yapabilmek için her şeyini feda etmek değil tabii ki Amerika. Türkiye'de de artık bu işler daha güzel olmaya başladı. Türkiye'de de imkanlar gitgide iyileşmeye başladı diyorsunuz son olarak. Size şunu sormak istiyorum. Bundan sonraki hedefteniz neler? Yani niyetiniz Amerika'da yaşantınızı sürdürmek mi? Veya burada farklı işlere atılmak mı? Yoksa Türkiye'ye dönüp kariyerinizi orada sürdürmek mi? Ya da hiç olmadı belki başka bir ülkeye de e, rotanızı çevirebilirsiniz. Bilmiyorum bu konuda sizin gelecek hedefleriniz neler? Öncelikle ben buradaki eğitim bittikten sonra Türkiye'deki kazanmış olduğum doktora hakkımı belki sürdürmeyi düşünüyorum. E, ve sonrasında da Amerika ile Türkiye arasında böyle okullarda ortak projeler üzerinde çalışabilecek merkezler kurma planlarımız, programlarımız var aklımızda olan. Tabii bizim amacımız bir de şu... Amerika'daki olan güzellikleri kendi ülkemize aktarabilmek eğitim açısından ve de en büyük amacım kendim İngilizce öğretmeni olarak e, bilhassa milli eğitimin veya diğer özel okullarda İngilizce öğretim metotları üzerinde öğretmenlere seminerler verecek. İngilizcenin nasıl öğretileceği hakkında bilgi, birikim ve de deneyime sahip insanlar yetiştirip belirli faktör ve yetkilere sahip insanlarla onlara seminer vermek böyle bir hedefimiz ve planımız var. Bunun üzerine de hatta tez hazırlamaktayız. tam Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten renk attınız. Ümit ediyorum ki bizler buradan Amerika'dan bizleri dinlemekte olan tüm arkadaşlarımızın e, istifade etmesine vesile olmuşuzdur. Ve bir müzik eseri dinliyoruz. باب عزیز ادلالدندان سالاراگلی و بومسوتا اتومس 2 روز که ذره ها رقص کنند که از او چرخ و هوا رقص کنند جان ها ز خوشی بی‌سر و پا در گوش تو گویم که کجا از کن؟ هر ذره که در هوا در همون از نیکو اگر خوش است اگر محزون است سرگشته فرشید خوش بی ve boylan www.mbirgin.com Bizim köy Şiaset ile ilgilenen ya da seven birisi değilimdir Öyle ki henüz bir kere olsun oy kullanmadım Bu açıklamayı birazdan dinleyeceğiniz bölüm için yapıyorum Yaklaşık bir sene önce bizim köye gittim Hatay Altınözü Erbaşı köyü ve köyde 70 yaşını geçkin halamın ününün arttığını gözledim. Okuma yazma bilmemesine rağmen son birkaç senedir şiirler oluşturuyormuş. İlk duyduğumda şaşırmış ve meraklanmıştım. Türkçe bilmediği için şiirleri Arapça söylüyor. Ve bayramda Aralık 2007'de köye tekrar gittim. Halam Zeynep Birgin bir adım öteye geçmişti. Artık hem şiir söylüyor hem de beste yapıyordu. Ancak çalışmalarının değerlendirilmemesinden şikayetçi. Bazı Arap sanatçılarının kendi bestelerine ilgi göstereceği kanaatinde. Ancak çalışmalarını onlara ulaştıramıyor. Bana anlatıyor durumu. Ben ne yapabilirim ki? Ama bir şeyler yapanlar da var. Mesela diğer halamın kocası Enişten Mehmet Emin Duran, Zeynep Halam'ın Başbakan Tayyip Erdoğan'a yazdığı şiiri Türkçe'ye tercüme edip göndermiş. Yine yeniden huzurlarınızdayız ve bugün stüdyomuzdaki konuğumuz sevgili eniştemiz Mehmet Emin Duran Bey. Kendisi Zeynep Birgin halam oluyor. Onun Arapça yazdığı şiiri Türkçe'ye tercüme edip Başbakan Erdoğan'a göndermiş ve Sayın Erdoğan'ın iltifatlarına mazhar olmuş ve şimdi istiyoruz ki hem Zeynep Bilgi'nin yazdığı Arapça metni hem de kendisinin tercüme ettiği Türkçe metni kendisinden dinleyelim. Buyurun enişte. İslam Türkiye. Türkiye hiyya belâdi ardı abû ve vajdâdi. Tardunel adâ. Türkiye la tehtemmi anti ebî ve ummîm. لأفديكي في روحي ودمي تركيا هي مشهورة وعلى الأعداء منصورة شعبها وجيشها مثل النسورة قائدها عليها قائد طيب أردوان لايق مثل اسمه الله يحميه والشعب منه أردوان عيشي في الحرية والأمام تركيا هي روحي وعيني وحياتي ...hiyâ belâdî niyâlil â'îş fîhâ ve tıslem Türkiye ve niyâlâhâ ve Teşekkür ediyoruz enişte. Bu uh, halamın yazdığı metni ve şimdi uh, Türkçesi. Bunu siz tercüme ettiniz değil mi enişte? De Hı -hı. Yaşasın Türkiye. Türkiye vatanımdır. Babamın ve ecdademin vatanıdır. Düşmanları kovmuştur, Türkiye hiç üzülme, sen babamsın, annemsin, sana canım ve kanım feda, Türkiye'm, sen meşhursun, halkın ve ordun meşhurdur, Düşmanlarına muzaffarsın, Başbakan Tayyip Erdoğan'dır. adı gibi güzeldir, huzur ve güvende ol, Türkiye sen canımsın, karımsın, biricik vatanımsın, yaşasın Türkiye Eyvallah enişte. Yani e, gerçi Arapçası da güzel, Türkçesini anladığımız için daha abi güzel. Gerçi ben sözde Arapça da biliyorum ama yani tabii zorlanıyoruz Arapçasını anlamakta. E, teşekkür ediyoruz enişte. E, sizin kendi çalışmalarınız var mı enişte? şiir anlamında ya da ben yani biliyorum şiir, sizi ben yıllardır tanıdığım için yani oturduğum yerde kent tarihi eserler yazarı böyle ki benim tabiatla ilgili mesela bazı kuşlarla bazı böyle ki affedersiniz mesela hayvanlarla yani şey, şey derim şu şöyledir bu böyle mesela şey olarak yani böyle kendi kendime böyle bir yazar yatar atarım öyle yani ben şey olur. Olarak... Çok güzel. Ee, biliyorum ben yıllar önce zaten davamızın evden çıkmazdım ara ara siz yazdığınız bu şeyleri gidip yani, okurdunuz. Evet. ...keyifli şeyler olurlardı çoğu zaman. Var mı aklınızda işte birkaç şey almak isteriz eğer aklınızda varsa güzel olur. Şimdi var ama şimdi nerede onu bulamıyorum ki. Ben yazmışım, yazmışım mesela hayvanlarla ilgili mesela. Afrika'daki mesela yaşayan hayvanlar mesela şey olarak... ...kaplanlar, aslanlar bilmem ne böyle ki suya geldiklerinde su kurumuştur. Bütün hayvanlar birbirine girdiler, savaşı girdiler, an son... Fillerin reisi geldi ve durun dedi böyle şey yapmayın girişe kavağa girmeyin demiş. Biraz sabredin sabreden selamet bulur. Elbette bir gün böyle ki şeyimiz suyumuz gelir. Böyle derken fil derken Allah tarafından su yağ yağmur yağdı. Nehirler doldu. O bütün hayvanlar alemi yani oradan su içler herkes yerine gitti. Yani ben bu şekilde böyle. Yani böyle yaratalım kendi kendime yani. Böyle herhangi resmete bir şey yok. Kendi kendime böyle yazar, at, atar, atarım böyle. Keşke atmasanız beğeni işte. Yani onları toplasanız çok daha iyi i̇kinci olabilir. İkinci gelişinde, ikinci gelişinde madem ki böyle istiyorsun, ikinci gelişinde... ...daha güzelini hazırlar, veririm sana. Oo, çok teşekkür Hayır, ederim güzelim. enişte, var Hayır, ya, Yani ama olan sizin yazıp attıklarınıza olmuş olacak, yazık olmuş onlar. Hani onları biriktirseniz belki ufak Gerçekten bir e, gelmedin, e, e, yayın da yapılabilir. Ben bir yere gezmem, gitmem. Otururum aslında evde, krem alırım elime, defter alırım yazarım aklıma ne geldiyse. Tutarım batıdan, çıkarım <gülüyor> güleyden, <gülüyor> şimaldan, kaptan, böyle yani ben böyle bir insanım hem de Türkçe'de de yola tercüme ederim yani. Ben. O önce ben imbare yazmış olduğum o konuları Arapçayla alırım ve laha tercüme etmek suretiyle çeviririm ve bırakırım böyle. ama ihtiyat atıyorum bazen. Bazen Slavaya, bazen bilmem nereye. İşte öyle yani. Şimdi son olarak o zaman işte var mıdır böyle altınıza gelen bir şeyler? Halam doğaçlama da okuyor. Sizde doğaçlama var mı? Siz doğaçlama yazıyorsunuz galiba daha çok. Şimdi kimse söylüyor ben yazıyorum. Ben misafirliğe gitmiştim, böyle böyle ben şey, şiir yazmıştım Erdoğan hakkında. Ne yazmış, ne söylemiştim, böyle böyle. Hele bana söyle dedim, ben aman, aman acele gelip kurşun kanalıma yazdım ve geldiğimde tercüme ettim yani o başka bir şey yoktu. Yani o şiirde... gönderdin yani, şiirde. başbakanı gönderdim ben. Geçen sene ve Tayyip Erdoğan'ın da yani bu teşekkürde bulunduğunu televizyonda ben işittim yani. Yani. Ee, hem çok teşekkür ediyoruz programımıza hadi, hadi. E, renk attınız. Eğer böyle bir şey gitmişse, bana ve bütün Türkiye'ye bilhassa sahihin başbakanımıza saygılarımı sonaralım. Çok teşekkür ediyoruz işte. Sağ olun eksik olmayın. Hadi, hadi. Halam Zeynep Birgin Tayyip Erdoğan'a yazdığı şiiri bestelemiş. Ve işte kendi sesinden bir bölüm. اريد غن احسن صديق ماشي بيحلى طريق عن بيرضي بلادو بي بأحلى خطة المشي يا تسلم تسلم تركيا تركيا هي بلادي ارض ابوي وجددي طردو من هل اعادي لاعادي اشل فيا تسلم تسلم تركيا تركيا لا تهتمي انت ابي وامي لفديها بروحي ودمي بدمي وروحي لافديا تسلم تسلم تركيا تركيا روحي وعيني لما عيشي طيب ويني وبلاده هي يجننيني ونيا للعيش فيها تسلم تسلم تركيا Haykırır Türkiye ve vatan sevgisinden bahseden bir şiiri daha قال تسلمي يا بلادي، ويسلم روبك. تسلمي يا بلادي، ويسلم صحوبك. أخف عليكي يا بلادي من الأعوذ اللي نوتر عبواتك. يا بلادي يا أم مطراب المعطر يم الأشجار الورقها أخضر. أشم مطرابك يا بلادي. لحتط روبك مشط عمبو. يا بلادي ليش يم جبال المرفوعة. يم الأشجار المزروعة. الأشجارك ورد مزخرة. Ya ya vesiyye, ya ya ya vatan, -a. A ve, ve bu şiirin bir kıtasını Türkçe'ye tercüme etmeye çabaladım. Ey vatanım, güzel kokulu toprağın sahibi, Yaprakları yemyeşil ağaçlı, toprağını kokluyorum ey vatanım. Toprağının kokusu misku amber. Ve halam Zeynep Ergin'in bir başka bestesinden bir bölüm. Bu şarkı kavuşmaya çabalayan aşıkları konu ediyor. قلت الله والله بحبيك حبي قلبي وريديني قالت لي ما مطوع ومن بدك تجيني ومن بدك تجيني بيجيكي من ميل شمال بتمشى مثل الغزال بجي من مال الشمال بتمشى مثل الغزال لا إن شاء الله أبوك يعطيني إن شاء الله بيك يعطيني جلتك ترى بحبك حبي قلبي وريديني ا ليت درب مطوع ومن بدك تجيني ومن بدك تجيني بتيكي من مير الشرق وبيني وبينك شوفي في فرق حبك حرق عم يحرقني يحرق نورك عم بتكويني نورك عم بتكويني انت اللي كثير بحبك حبي قلبي وريديني التلي درب مطوع ومنن ومن بدك تجيني ومنن بدك تجيني التلي درب Hayalik mı? Oh, ne Müzik Sanatın, seni, elimde kaç madeni ki? Sizir, benim, benim benim benim benim benim benim benim benim benim benim Enlen ve boylan. çeşitli müzik ve içerik Enlem ve Boylam www.mbirgin.com Daha önce Abdullah oğlunun yazdığı Düşünsene başlıklı yazıyı seslendirmiş ve mbirgin.com'da tüsy yazıları kısmına eklemiştim. Yavaş yavaş sona yaklaştığımız bu dakikalarda bahsi geçen bu yazı ve seslendirme huzurlarınızda. Düşünsene, Abdullah Hafızoğlu. Düşünsene, diye başlar her şey. Dalıp gidersin derinlere. Önünü görmeye çalışıyorsundur belki. Belki de en tatlı hayallerdesin. Düşünüyorsun ve bazen düşünürken amacını ortaya koyuyorsun. Düşünsene okul bitmiş, düşünsene sevdiğinle evlenmişsin. Ya da ekonomi çok iyi, özgürlüklerin yaşandığını düşün. Düşün ki mutlusun. Hangimiz ötesine geçebiliyoruz ki mutluluğun? Öyle ya da böyle tüm çabamız mutlu olmak için. İşte tam burada bir daha düşün, ya sonra, ya en son, istediğiniz kadar düşünün, sonuç ölüm, peki ama nasıl ölüm? Hatını kendi için yaşamış olarak mı, yoksa ülkesi ve ilkesi uğrunda tüm ülke insanının kutsalı canı, malı ve huzuru için mi ölmek? Aslında ölmemek, ölmemek. ölmemek. Başa dönelim. Düşünsene çın için, için insanlık için sevdiklerim için Allah rızası için en kutsal vazifeni yerine getirirken mutluluğun en büyüğünü yaşamak günahlarından arınmış olarak yüce Mevla'ya kavuşmak ardından seni ebediyen hayırla yad edecek koca bir ulus müstesna bir ümmet bırakmış olarak Rabbine dönmek işte en büyük mutluluk ebedi mutluluk hem Ramazan'da herkes çeşit çeşit yemeklerle iftar yaparken kurşunlarla şehadet şerbetiyle uluç açmak. Daha doğmamış milyonların doğasıyla mertebelerin en yükseğine çıkmak. İşte en güzel son. Şan etsin Ne güzel ifade ediyor Merhum Akif Ey bu topraklar için Hitopya <gülüyor> düşmüş asker Gökten ecdadını <gülüyor> öpse O par kalmı beyal Seslendiren Mustafa Birgin, Ekim 2007 Ve bir müzik eseri dinliyoruz. Native Dean grubunun Not Afraid to Stand Alone adlı albümlerinden Talal Bedru adlı muhteşem eseri dinliyoruz. So much his own troubles could not compare. Do the prophets gone everywhere? He was shunned away by his own kin, ridiculed and stoned by the townsmen. His blood was shed for the truth, but never was he vengeful Clock is ringing. Moonlight, the sun hasn't risen. Faint sounds of cars on the street, but inside his heart he feels peace. He starts recalling history, the prophet's face he had seen. He remembers then the tradition. In a dream, it truly will be him. I'm Allah. www.mbirgin.com Efendim, bu enlem ve boylam bir anlamda son enlem ve boylamdı. Zira yakın zaman sonra askerde olacağım. Askerde en çok bir şeyler dinlemeyi özleyeceğim galiba. Kısmetse askerlikten sonra... Enlem ve Boylam'ı yine yapmak isterim. Bir başka zaman yine birlikte olmak umuduyla hoş ve esen kalınız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Enlem ve Boylam Safa Şubat 2008